Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Haftelussalati ve etemütteslim ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi cümain emma bahtı. Biz bu hafta, geçen hafta söylemiştik, Enfal Suresi ile ilgili Bedir Savaşı'nın sonunu anlatacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren de Enfal Suresi'ni anlatmaya geçeceğiz. Peki Enfal Suresi'ni nasıl anlatacağız? Böyle ayetlerin sırasına göre 1, 2, 3, 4 mü? Hayır. Enfal Suresi'nin direkt Bedir Savaşı'yla, aslında hemen hemen tamamı Bedir Savaşı'yla ilgili de mesela ya niçin takva emri verilmiştir? Mesela niçin kulil enfal sana ganimetlerden soruyorlar? Mesela niçin bu ayetle başlamıştır? Niçin surenin ismini enfal olarak belirlemişlerdir? Öyle değil mi? Yani birçok şeye enfal suresindeki birçok soruya İlk 5 derste Bedir Suresi Savaşlarında, Bedir Bedir Savaşında anlattığımız derslerdeki bilgilerden cevap vereceğiz. Bundan dolayı önümüzdeki haftaya kadar bu bölümü tekrar ederseniz yani en azından bu 5 dersi bir özet halinde dinlerseniz bundan sonraki dersler çok daha faydalı olur. Bizi sosyal medyadan takip edip de sosyal medyadan takip ederek bu dersleri dinleyen arkadaşlar da eğer böyle zaman zaman dinlediler ve ilk beş dersi hatırlamıyorlarsa altıncı dersten sonraki dersler çok faydalı olmaz. Evet illaki fayda olur. Hangi dersi dinlersen değil mi mutlaka bir fayda hasıl olur. Ama bunların hepsi bir bütün. Yani biz ilk beş dersi bir basamak yaptık. İlk beş dersi ne yaptık biz? Basamak yaptık. Ne için basamak yaptık? Ee, Enfal suresi için basamak yaptık. Yani biz Enfal suresine ulaşabilmek için Bedir savaşının üzerinde durmamız lazım. İşte ilk 5 derse bunları anlattık. Bundan dolayı 6. dersi daha iyi dinleyebilmek için daha iyi anlayabilmek için ilk beş dersi daha iyi bilmek gerekiyor. Arkadaşlar Bedir Savaşı'nın sonucunu geçen hafta söyledik. Burada bazı müteferrik olaylara değineceğiz. Mesela Bedir Savaşı'ndan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. oğullarından ve başkalarından bir grup insan zorla savaşa çıkarılmıştır. Onlarla savaşmayın demiştir. Yani Mekke liderlerinin zorla savaşa çıkardığı insanlar vardır. Bir görüşe göre bunların büyük bir kısmı Müslümandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların İslam'ını bildiği için bunlara dokunmayın demiştir. Bir görüşe göre ki daha güçlü olan görüşte budur. Yani savaşa zorla çıkartılan, aslında savaşmak istemeyen ama Mekke'de aynı ortamda yaşıyorsun. 17, 18 tane, 15 tane veya 9 tane kabile bir adım atmış. E sen de mecbur katılmak zorunda hissediyorsun kendini yoksa katılmadığın zaman yani daha büyük sorunlar olabilir. Veya buna benzer kerhan katılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa katılsa bile zorla katılan kerhan katılanlara dokunulmamasını söylemiştir. Yine burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Ebu bahteri İbn-i ile karşılaşırsa onu öldürmesin demiştir. Yine kim Abbas ibni Abdul Muttalip ile karşılaşırsa onu öldürmesin çünkü o savaşa zorla getirilmiştir demiştir. Bir görüşe göre Abbas radıyallahu anı aslında Müslümandır ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber vermek için orada gizli olarak beklemektedir. Sonuçta Bedir Savaşı'na baktığımız zaman Bedir Savaşı'nda bir mahta, kat'i kesin yani katıksız müşrikler vardır. Daha doğrusu katıksız mahta müşrik demeyelim de gerçekten savaşı isteme ve savaşmak isteyenler vardır. Hem müşrik olup hem de Müslümanlarla savaşmak isteyenler vardır. Hem müşrik olup hem de Müslümanlarla savaşmak isteyenler vardır. Yine bir de Bedir Savaşı'na baktığımız zaman müşrik olup Müslümanlarla savaşmak istemeyen ama Herhangi bir sebepten dolayı orada olmak zorunda olanlar vardır. Buradan biz şu hususu çok net ve rahat buradan da çıkartabiliriz. Kur'an'ın diğer ayetleri de bunu destekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri de bunu destekler. Kaide şudur ki bana gelen çok şey, hocam müşrik akrabalarımızı ziyaret edebilir miyiz? Hocam müşrik akrabamıza yardım edebilir miyiz? Hocam müşrik akrabalarımızda oturup kalkabilir miyiz? Hocam müşrik akrabalarımıza düğününe icabet edebilir miyiz? Cenazelene tabi ki e, defin veya diğer merasimler olmak üzere taziyeye gidebilir miyiz? Bu veya bu minvalde bana çok soru geliyor. Bu soruya cevap vermek hemen hemen hiç mümkün değildir. Sen kimsin, akraban kim? Bu sorular açığa çıkmadığı sürece ben görüyorum internette işte müşrik akrabalarımıza şunu yapabilir miyiz? Hayır veya evet. Hayır veya evet şeklindeki sorular kesinlikle yanlıştır. Ben daha önce size anlatmıştım. Şimdi tekrar izah edeyim inşallah basit bir şekilde Müslümanın kendisi dışında yani bir müşrikle ya da müşrik de demeyelim bir insanla ilişkisinde İslam bir ölçü koymamıştır. Sen murat gezenler veya sen Müslüman şu kimseye şöyle davran, böyle bir ölçü yoktur. Çünkü İslam gerçekçi bir dindir. Ben geçenlerde derste de söyledim. Benim Müslüman olmamın ve İslam'ı tercih etmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi İslam çok gerçekçi bir dindir. Böyle ütopik bir din değildir. İnsanı Allah Subhanahu ve teala tanıdığı için insana yakışan Gerçekçi hukuk sistemi belirlemiştir. İnsana yakışan gerçekçi hukuk sistemi belirlemiştir. Mesela konu biraz dağılıyor ama olsun dağılsın yeri gelmişken bunları söyleyelim. Beşeri hukuk sistemlerine baktığınız zaman bir kural belirlerler. Bak olmuyor sınavından vazgeçerler. Niçin? O kuralın insana ait olup olmadığını bilemez. İnsan İnsanı tanımaz ki. Ne kadar tanıyacaksın ki? Onun fıtratını bilir misin? Bilmezsin. Onun ruhunun inceliklerini bilmezsin. Bundan dolayı işte idam cezası gelir. Sonra kalkar. Sonra başka bir ceza gelir. Sonra kalkar. İslam da böyle değildir. İslam hukuk sistemi Allah subhanehu ve teala tarafından konulduğu için Allah subhanehu ve teala tarafından beyan edildiği için Allah subhanehu ve teala insanoğlunu en iyi tanıyan olduğu için insanın fıtratına uygun bir hukuk sistemi yani din belirlemiştir din belirlemiştir. İşte bunlardan bir tanesi de insanın insanla ilişkisidir. İnsan dediğiniz zaman aklınıza ilk gelen değişken bir varlık geliyor değil mi? İnsan çok değişken bir varlıktır. Düşmanlığı olan veya dostluğu olan, hüznü olan veya sevinci olan, korkusu olan veya korkusu olmayan, tercihleri farklı farklı olan, dedi arkadaşlar İslam hukuk sistemi gerçekçidir. Çünkü Allah ve Teala tarafından konulmuştur. İnsanı tanıyan da Allah ve Teala'dır. Ütopik değildir. Ayakları yere basmayan bir hukuk sistemi değildir. Bundan dolayı insanı tanır. İnsanı tanıdığı için insanın nesi vardır? Sevgisi vardır, buzu vardır, öfkesi vardır, nefreti vardır. Değişkendir insan, insan ol. İnsan ol nedir? Değişkendir. Şimdi soru ya da hukuk sisteminden devam edelim. İnsanın insanla ilişkisi ise iki tane değişken vardır, değil mi karşında? Ben ve karşımdaki iki tane değişken var. Onun değişkenlerine göre ve benim değişkenlerime göre hukuk sistemin mecburen ne olmasa lazımdır farklılaşmak zorundadır. O Müslümansa, onunla hukuk sistemi farklılaşacak. O müşrikse, onunla hukuk sistemin benim farklılaşacak. O Müslümansa, Rasulse farklı, Sahabe ise farklı, Alimse farklı, Amirse farklı. Takva sahibi salih bir zatsa farklı, fasık bir zatsa farklı bak. Müslümansa hep değişti. Resul oldu, sahabe oldu, e, alim oldu, e, takva sahibi bir kişi oldu, ne bileyim, amir oldu. Hep hepsine göre benim onunla hukuk sistemi farklı. Aynı şekilde, aynı şekilde müşrikle de hukuk sistemi farklıdır. İslam düşmanı olan bir müşrikle İslam düşman olmayan bir müşrik ile e, ilişkin fark Bu Kur'an'la da sabittir, sünnette de sabittir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla da sabittir. Bir tarafta bulduğu yerde öldürülmesi gereken müşrikler vardır, bir tarafta kendilerine dokunulmayacak müşrikler vardır. Bir tarafta geldikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine ikramda bulunduğu müşrikler vardır. 23 yıllık seyirin tamamına baktığımız zaman zaten ayette de çok sarih bir şekilde size düşmanlık yapmayana iyilik yapmanızda bir vebal yoktur der. Bundan dolayı sonuca bağlayacak olursak yine aynı soruya gelelim. Hocam işte müşriklerin cenazesine katılabilir miyiz? Müşriklerin yemeğini gidebilir miyiz? Müşriklerle oturabilir miyiz? Müşriklerle kalkabilir miyiz? Burada bu tamamen o müşriye göre değişir. Hiçbir şekilde kendisine İslam gitmeye. Kendisini Müslüman zanneden bizim Anadolu halkından, kandırılmış, kandırılmış. Kendisine din anlatılmayan, anlatılmamış. Sen de din anlatmadın. Yani adama düşmanlık yapacaksın da neden olduğunu bile beyan etmemiş. Adama düşman olacaksın. Niye düşmansın adam sosa? Hadi sen bana niye düşmansın adam bilmiyor. Böyle bir düşmanlık olmaz. Ha bu bundan dolayı yapacağınız sizin bu konuyu tek tek öğreneceksiniz. Ya da bu konun özel fetvasını alacaksınız. Hocam benim amcam var. Hocam ben şöyle şöyle şöyleyim. Amcam var böyle böyle böyle. Amcamla bizim aramızda bir iş ortaklığı var. Benim ne yapmam lazım? Böyle özel fetva alacak. Amcama ben tebliğ ettim. Anlamadı. Anlamadı. Çok da güzel bir insan. Yani namazında filan. Ya da benim bir amcam var tam bir İslam düşmanı. Benim bir amcam var Müslümanlara küfür ediyor. Sakala düşman. E yani ya fetva alacaksınız ya da bunu ilmi öğreneceksiniz. Tek tek her konuya özel ne yapacaksınız? Fetva alacaksınız. Evet. Nereden geldik buraya? Tekrar özetleyecek olursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş esnasında bazı kimselere dokunulmamasını istedi. Savaşacaksın. Bak o kadar net bir ayrım ki birilerini öldüreceksin, birilerine de dokunmayacaksın. Hepsi müşrik. Demek ki öldürmen gerekli müşrikler var savaş ortamında savaş ortamında olsa bile orada bulunsa bile öldürülmemesi gereken müşrik var. Öldürmekten uzak durmamız gereken müşrik var. Bu bir. Bununla ilgili söyleyeceğim ikincisi arkadaşlar bu dini anlamaya çalışın. Bu din öyle basma kalıp dogma tip iki kere iki dört bitti. Öyle bir din değil. Bu dinin iki kere iki dörtleri muhkemdir. Sekiz on tanedir. Başka yoktur. Allah birdir. Melekler vardır. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem son peygamberdir. Beş vakit namaz vardır. Zekat, hac, oruç, yalan, haram, zulüm, haram bitti. Yani bu dinin basma kalıp iki kere iki dört konumundaki hükümleri ya beş tane, ya on tane, ya on beş tane. Bunun haricinde bu dinin bütün hükümleri, bu dinin bütün, bütün hükümleri esnektir, esnektir. Ne demek esnek? Zamana göre, şarta göre, yerine göre, ortamına göre değişen bir ahkem silsilesi vardır. Niçin? Bu da bir gerçekçiliktir. Eğer sen desen ki hayır bu dinin kesin katı kuralları var. 1-2-3-4-5-6-7-8-122-123-124 Bundan hepsini oyacaksın desen bu dini gerçekçi olmaktan çıkartırsın. Niçin? 14 asır önce inmiş bir din kıyamete kadar hükmetmekle hükmetmek iddiasında olan bir din sadece belli bir coğrafyaya değil tüm insanlığa hakim olmak iddiasında olan bir din böyle olur mu? Mümkün değil olmaz ha bu şu demek değildir hükümleri esnetme bu değil bu dini iyi anlamaktır bu dinin fıkhını iyi anlamaktır niçin, nasıl, talil illeti iyi belirlemektir niçin burada bu yapıldı, buradan niçin bu yapıldı bir dönem Böyle koyu selefilerle tartışırken kabir ziyareti sana göre caiz mi değil mi dediler, haramdır dedim. Nasıl haram? Haram dedim. Kabir ziyareti. Beni Resul düşmanı, sünnet düşmanı Resul'a izin verdi ya dedim ki siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımayan sizsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabir ziyaretlerini yasakladığındaki illet bugün de aynı şekilde vardır. Yok mudur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaretlerini bir dönem yasakladı mı? Yasakladı. İllet şirke götüren bir yol olması değil miydi? Evet. İçinde yaşadığı toplum ölülerden medet bekleyen bir toplumdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu illetten dolayı ne yaptı? Yasakladı. Aynı illet bugün mevcut mu? Aynı illet bugün mevcut. Aynı Resul bugün olsaydı yasaklayacak mıydı? Aynı Resul bugün olsa yasaklayacaktı. Aynı Rasul bir gün olsa yasaklamasa o zaman şu soruyu sormak benim hakkımdı. O zaman niye yasakladın şimdi niye yasaklamıyorsun? Burada çelişki var demek benim hakkımdı. Aynı illet var. Aynı sebep var. Aynı sebepten dolayı bu adamı yasakladın. Bu adama niye yasaklamıyorsun? Deme hakkım vardı. Ama İslam bunu sana dedirtmez. Çünkü bu din dediğim gibi çok gerçekçi bir dindir. Bu... Ahkamının zaman içerisinde değişmesi ki bu bir kaidedir yani zamanın değişmesiyle ahkamın değişmesi labüttür. Değişir yani. Zamanın değişmesiyle ahkam ne yapar değişir. Ama tekrar tekrar yanlış anlaşılmasın sabit hiçbir şekilde iştihada yer olmayan hükümler vardır. Burada il, yani burada herhangi yapabileceğin hiçbir şey yoktur. Hırsızın elinin kesilmesi, hırsızın eli kesilecektir. Hocam o gün, o dönemde zaten hırsızın elinin kesilmesi hem ehli kitabın hukuk sisteminde vardı hem de cahiliyenin hukuk sisteminde vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hükmü devam ettirdi. O günkü kültürde bu vardı. Hırsızın eli kesiliyordu. Resulullah da bu hükmü Kur'an'da devam ettirdi. Ama bugün bu yok ki. Bugün bizim kültürümüzde bu yok. Tamam. Doğru. Ama sen hırsızın elinin kesilmesinin illetinin bu olduğunu ispat etmen lazım. Var mı böyle bir illet? Yok. Bundan dolayı biz böyle böyle yapıyoruz diye bir hüküm var mı? Yok. Ha, bunlar tabii ince meseleler. Bunu tespit edebilirsiniz. Şimdi de şey yaptılar. Hırsızın elini kesmek tabii yani Kur'an'da e, yumuşak bir İslam değil. Cici bir İslam değil. Bir e, kafir gelip de bir modern bir insan gelip de ya bana şu İslam bir anlatın hırsla ne yapılacak denildiğinde hırsın elini keseriz demek pek mümkün değil peki ne yapacağız şimdi hırsın neyini kesiyorlar şimdi biliyor musunuz bu ayeti eğit ne demektir güç yok kuvvet çalma kudretini kesin çaldırtmayın ona yani tamam mı yani çalma kudretini kesin çalma yollarını kesin onun Artık nasıl bir şeyse böyle bir şey. Bir tane profesör de diyor ki adam bu işin sözlüğünü yazmış diyor. <gülüyor> Sözlükte o sözlüğü yazan adam böyle bir mana vermemiş onlar buna böyle bir mana veriyor diyor. Böyle ilginç bir durum. Evet konu biraz dağıldı ama biz yine devam edelim inşallah. Buranın üzerine çok durulabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'deki uygulama, bazı uygulamalar üzerinde çok durabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunları şunları öldürmeyin dediğinde bunun üzerine Ebu Zeyfe bin Utbe şöyle dedi. Biz babalarımızı, oğullarımızı, kardeşlerimizi yakınlarımızı öldürüp de Abbas'ı sağ mı bırakacağız? Vallahi onunla karşılaşırsam kılıcı onun boyuna dolayacağım. Ben kılıcı onun boynuna ne yapacağım? Dolayacağım. Bunun üzerine Ömer bin Hattab, Ya Eba Hafs, Resulullah amcasının üzerine kılıçla mı vurulur?" dedi. Rasulullah bırak vur ya Resulullah "Bırak onun boynunu vur." "Ya Resulallah, bırak onun boynu vurayım." "Vallahi o münafık oldu." dedi ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna ne yapmadı? İzin vermedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bambaşka bir kişilikti. Onun kişiliğini anlamaya çok ihtiyacımız var. Kitaplarda okurken çok anlamıyoruz. Siyer kitaplarında okurken çok anlamıyoruz. Böyle rivayetlerin içerisinde okurken çok anlamıyoruz biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlayabilmek için şöyle 8-10-15 siyer kitabı. Bunun her Müslümanın yapması gerekiyor. Bu bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, nebimize, önderimize, liderimize olan manevi borcumuzdur. O nasıl bir adamdı? Ya da bunu yapamıyorsa internete yazması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in insanlarla ilişkileri. 5 tane kitap çıkacak, onlardan alacak. Yazın üç makale tezler varsa onlar alacak. Bu konuda varsa şeyler, videolar onları alacak. Eline kitap kalem alacak. Resulullah insanlara nasıl muamele ederdi? Bir okuyacak, bambaşka bir insanla karşılaşacak. Müthiş bir insan, bambaşka bir insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bambaşka bir insandı. Ve maalesef biz Allah'ın Resulünü iyi tanıyoruz da Beşir Muhammed Mustafa'yı hemen hemen pek tanımıyoruz. Bir beşer Muhammed Mustafa var. Yani kalplerin kendisine ait sevgiyle dolması gereken bir Muhammed Mustafa o. Peygamberlikten sıyırın onu. Normal bir vatandaş gözüyle bakın. Yani ee, söylenecek. en yani sözlerle sadece hissedebilirsiniz. Bunun dersi de yapılmaz. Hocam orasını bize bir anlat. Dersi yapılmaz bunun. Araştıracaksınız, inceleyeceksiniz, okuyacaksınız. O kişiliği hissedeceksiniz. İnsan insan anlatılır mı? Ha? Mesela şu an sen yeni gelen birine beni ne kadar anlatırsan anlat. Beni o adama sevdirebilir misin? Ne kadar iyi, şöyle iyi hoca, böyle iyi hoca ya da şöyle çok herkese kazan hoca. Öyle değil mi? Ee, şöyle hoca, böyle hoca. Ne dersen de. Onun beni hissetmesi lazım değil mi? Sevgi his değil midir? Ha? Anlatmakla sevgi mi gerçekleşir? Kendiniz bizzat onu sevebilmek için onu tanıyacaksınız. Onu tanıyacaksınız. Yani Allah subhane ve teala onu hakkıyla tanımak bize nasip etsin. Ebu Huzeyfe tabi bu da şeydir. Ee, risaletinin en büyük mucizesidir. Böyle bir adam, yani o cahiliyede böyle bir adam yetişmesi peygamber başka yetişmesi zaten. Allah'ın yetiştirdiği bir adamdan başkası o cahiliyede hani biz diyoruz ya cahiliye şartlarında ee, yani cahiliyenin bütün pislikleri bize dokunuyor nasıl olalım? Sabahtan akşama kadar yalan diyorsun. Yalan söylemede göreyim. Sabahtan akşama kadar kibirli insanları görüyorsun. Yeri gelince kibirlenmede göreyim. Sabahtan akşama kadar kötü söz söyleyen insanları görüyorsun. söyleme de. Yani cahiliyenin pisliği bir şekilde bize dokunuyor değil mi? İşte ona dokunamamış. Ona ne yapmamış? Dokunamamış. O cahiliyeden böyle bir insan çıkması bile yani benim elimde hiçbir bilgi olmasa film şeklinde bana o cahiliyeyi seyrettirseler seyrettirseler, bire birebir aynı tarihi gösterseler, bir de Allah'ın Resulü'nü tanıtsalar, bu normal bir vatandaş ya kardeşim, bu ya cin ya gök denilmiş bir şey bu normal insan değil her akıl sahibinin bunu demesi lazım. Her akıl sahibinin ne yapması lazım? Bunu demesi lazım. Ebu Huzeyfe diyor ki daima bu söz söylemiş. Ben o gün söylediğim o sözden dolayı kendimi hiç emniyette hissetmiyorum. Hala o söz sebebiyle korkuyorum. Bu sözün kefareti ancak şehitlik olabilir. Ebu Huzeyfe daha sonra ne, nerede şehit oluyor biliyor musunuz? Yemame. Yemame gününde. Nereden biliyorsun sen? Allah Allah. Peki. İmamede şehit oluyor. Bu da ashab-ı kiramın yapmış olduğu bir anlık en ufak bir hata, bir eksiklik, bir kusur, bir yanlıştan dolayı onun bedelini kıyamet gününde göreceği için ona kefaret olma adına ne büyük gayret sarf ettiğinin delilidir. Bir kötülük yaptığın zaman hemen arkasından bir iyilik getir. Ki ona ne olsun? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kime vasiyetidir bu? Bir tane daha var. İbnı Kesir değil. Ebu Zer. Ebu Zere şeydir. Bir kötülük işlediğin zaman hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin diyor. Sahabenin düşünebiliyor musunuz? Bir yani bir anlık bir belki şey, bir anlık bir öfke, bir anlık ağızdan çıkmaması gereken bir sözün bedeli olarak. O savaştan o savaşa koşuyor ta ki Yemami gününde şehit oluyor. Çünkü çarşamba günkü derse de gördük değil mi? İslam nedir? Yaptığının bedelini göreceksin. Ahirete iman bir ve ikinci dersleri yaptık. Ahirete iman bunu gerekli kılıyor. Bedir gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ebul öldürülmemesini özellikle istemiş ama o arkadaşını savunma adına arkadaşıyla birlikte öldürülmüştür. Bedir gününde ilginç bir hadisede Amr bin Af kimin arkadaşıdır Amr bin Af müşriklerden? Ümeyye bin Halef'in arkadaşıdır. Ümeyye bin Halef kimdir? Bilal Habeşi'nin cahiliyedeyken efendisi ona işkence yapandır. Ümeyye bin Halef'i esir almıştı. Cahiliye döneminde çok iyi arkadaşlar. Hatta bu sebepten yüklü bir fidye vereceğini söyleyerek Abdurrahman bin Af'ın eline esir düşmeyi elemiştir da esir düşecek, gideyim arkadaşımın eline esir düşeyim. O kadar da güveniyorlar. O kadar da ne yapıyorlar? Güveniyorlar. Esir ee, düşmüş. Bilal Habeş bunu gördü. işte küfrün başı. Ya o kurtulur ya da ben demiş. Müslümanlarda da bulmuştur. Nitekim oğlu ile beraber öldürmüşlerdir. Abdurrahman bin Af şöyle der. Allah Bilal'e rahmet etsin. Hem zıhrarım gitti hem de esrim elimden aldı. Esirimi elimden aldı. O gün Ömer bin Hattab dayısı As bin Hişam'ı öldürmüştür. O gün Ömer bin Hattab dayısı As bin Hişam'ı öldürmüştür. Ebu Bekir radıyallahu anh, oğlu Abdurrahman'la karşı karşıya gelmiştir. Musab bin Umeyr'in kardeşi esir düşmüştür. Onu esir alan Ensar'a demiştir ki ellerin ayaklarını sıkı onunla ne çok zengin çok fidye verir demiştir. Kardeşi ben senin kardeşin değil miyim? Niye böyle yapıyorsun dediği zaman demiştir ki hayır benim kardeşim odur sen değilsin demiştir. Savaşın sonucunda Müslümanlardan 14 kişi 6 muhacir 8 ensar ee, müşriklerden ise 70 kişi Müslümanlardan 6, 14 kişi şehit olmuş müşriklerden ise 70 kişi ölmüştür, öldürülmüştür. Allah'ın izniyle cehenneme gönderilmiştir. Evet. Savaş bittikten sonra müşrikler savaşta perişan bir şekilde kaçtılar. Vadilere, dağ geçitlerine sığındılar. Utançlarından Mekke'ye nasıl gideceğini dahi bilemediler. Mekkelilere haberi ilk getiren kişi Hüseyman İbni Abdullah el-Huzay olmuştur. Kendisine geride ne bıraktın, ne haberler getirdin diye sorduklarında Utbe İbni Rebi'a öldü, Şeybe öldü, Ümeyye öldü diye başlayarak hepsinin ismini saymıştır. Az ileride oturan Safvan bin Umeyye vallahi bu makul bir haber değildir demiştir. Ve haber getiren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı söylenmiştir. Ona Safvan bin Umeyye'yi sorun denmiş. O da onun da babasını ve kardeşini öldüğünü gördüm diye cevap vermiştir. Mekke bu haberle çok kötü sarsılmıştır. Bu mağlubiyet onları çok ciddi yani küfrün elebaşlarının hemen hemen tamamı öldürülmüştür. Yani Mekke'de Müslümanlara işkence yapan birinci sınıf o en tepedeki müşrik, zirve müşriklerin tamamı öldürülmüştür. Hatta o kadar etkilenmişler ki Müslümanlar sevinmesin diye ağıt bile yakmamışlardır. Müslümanlar sevilmesin diye ne yapmamışlardır? Ağıt bile yakmamışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşın sonucunu Medine'ye bildirmek için Abdullah İbni Revaha ile Zeyd bin Harise'yi Medine'ye göndermiştir. Haber gelmeden önce münafıklar kara propaganda yapmışlardır. Muhammed öldürmüş, Müslümanlar yenildi, şöyle oldu, böyle oldu diye büyük bir kara propaganda yapmışlardır. Bu her zaman olur. Ve bu, bu şu an çok aşırı oluyor. Özellikle internet dünyasında insanları yönlendirmek senin bizzat bildiğin hadisede bile seni yönlendirebiliyorlar. Senin bizzat biliyorum, bizzat bildiğin bir hadise seni ne yapıyorlar? Yönlendiriyorlar. Yani hani bir şeye 40 kere desin olur derler ya, bir şeyi 40 kere duyunca sen de o öyleymiş zannediyorsun. Bu yüzden herkesi dinleyen, her şeyi okuyan, her şeye bakan, herkesle oturan, herkese kalkan birisi olmayın. Kim olursa olsun, her şeyi dinleyen bir kulak olmayın. Her ortamda, her mecliste oturan, önüne geleni okuyan, önüne gelenle sohbet eden, önüne geleni dinleyen olmayın. Benim size nasihatim. Çünkü şu an, şu an, bu asrın en büyük yani en büyük gücü provokanda. Kimin provokanda gücü yüksekse o daha güçlü bitti. Para, pul, adam şu bu hiç hiç önemli değil. Kim provokanda iyi yapıyorsa kendisini iyi güzel gösteriyor. Karşıdakini de kötü, ne kadar kötü gösterebilirse, o kadar kötü gösterebiliyorsa bunu kim yapabiliyorsa o kazanıyor bitti. Bu bu kadar basit yani. Bundan etkilenmemek için bundan uzak durmak gerekiyor evet münafıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğünü bile iddia etmişler hatta Zeyd bin Haris'e gelirken işte Muhammed'in devesi kusva, Zeyd şaşkın şaşkın geliyor demişlerdir Müslümanların içlerinde bizden görünen bizim gibi görünen tağutu inkar ettiğini söyleyen tağutu ben inkar ettim diyen şirkten beri oldum filan diyen münafıklar çoktur bu münafıkları bilmenin, anlamanın ve tanımanın en güzel yolu Müslümanların başına gelen iyilik veya kötülük demeyelim de zor durumlarda gösterdikleri tepkilerde hemen kendilerini belli ederler. Müslümanların başına bir sıkıntı geldiği zaman, Müslümanların başına bir dert geldiği zaman biz demiştik zaten diye başlanır bu münafıklardandır işte. Ne kadar Allah'a iman ettim, tağutu reddettim, şöyle bu böyle derse desin Müslümanların hallerinden sevinen, Müslümanların başına gelen dertten dolayı üzüntü, hüzün duymayan Müslümanların derdiyle dertlenmeyen bizden değildir bilin. Müslümanların derdiyle dertlenmeyen Müslüman yanlış yapmış olabilir mi? Olabilir. Bu yanlışının sonucunda kaybetmiş olabilir mi? Olabilir. Sevinmen mi gerekir? Ha? Sevinmen gerekir mi? Gizli gizli bir sevinç duyman gerekir mi? Ya da ben zaten dediğim bak böyle olacağı belliydi demenin sırası mı? Sırası değil. O hal biter, mesela kapanır, daha sonra oturulur, nasihatleşilir. Başıma bir dert gelir. Şuradan duyuyorsan bizzat benim yüzüme karşı değil. Te oradan duyuyorsam demek ki münafıkların bulunduğu mekan orasıdır. Bu size ölçü olsun arkadaşlar. Bu size ölçü olsun. Her dönemde münafık vardır. Mekke'de de vardır, Medine'de de vardır. Mekke'nin münafı, bu dinin ağırlığını sırtında taşıyamayacak olan ama çıkıp da adam gibi ben de kafirim diyemeyecek. Müzevzebine beyne zelik la ilahe ulay ve ilahe ulay. Bir orada duran, bir burada duran, müşrik gibi yaşayan, Müslüman gibi konuşan insanlardır. Allah'tan çok, tağutlardan korkan, Dinlerini tağutların hevasına göre şekillendirenlerdir. Ve bunlar Müslümanların başına bir sıkıntı, bir dert, bir sorun geldiği zaman hemen başlarlar. Zaten böyle olacağı belliydi. Tabii böyle olacağı belliydi. Orada burada konuşursan olacağı bu. Evet. Ve her dönem bunlar şey yaparlar. Karşınıza çıkarlar. Haber kesinleşince Medine'li Müslümanlar çok sevindi. Tekbir sesleri getirdiler. Bazı Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i karşılamak için ne yaptılar? Yollara düştüler. Savaş bittikten sonra orada bazı ihtilaflar çıktı. Savaş bittikten sonra, savaş bittikten sonra orada bazı ihtilaflar çıktı. Müslümanların bir kısmı eserlerin peşinden koşmuştu. Müslümanların bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korumakla meşguldü. Müslümanların bir kısmı ise öyle müşriklerin ganimetlerini topluyorlardı. Herkes hak iddiasında bulundu. İşte bunun üzerine de bunun üzerine de ne oldu? Enfal suresinin ilk ayetleri indi. Kulil enfes elunke anil enfal. Sana enfalden soruyorlar diye. Önümüzdeki hafta söyleyeceğim. Niye böyle başladığını, yani bir Bedir savaşı olmuş. Bu savaşın en önemli olayı, müşriklerin ileri gelenlerin öldürülmesi değil mi? En önemli olay. En önemli olay, Müslümanların zaferi ve galibiyeti değil mi? Ama bununla başlamamış. Suri neyle başlamış? Ganimetlerle. Hayır. En önemli olayı, bu savaşın en önemli olayı Müslümanların arasında dünyalık, dünyalıktan dolayı meydana gelen ihtilaftır Allah subhane ve teala bu ihtilafı en önemli olay, en baştaki hadise üzerine durması gereken en önemli olay olarak bayan edilmesi ve bu inceliğin anlaşılma, anlaşılması için Bedir savaşından bahseden sure Bedir savaşının sonundaki olayla başlamıştır. Tarihi bir olay anlatacağız Ve bu olayın Önem üzerinde duracağız bu olayla ilgili ne yapacağız Bilgi vereceğiz nereden başlarız Baştan başlarız değil mi Bakın Allah subhanehu ve teala Enfal suresine neyle başlıyor Ganimetler meselesiyle başlıyor Olayın sonuyla başlıyor Demek Allah subhanehu ve teala en çok ona önem veriyor Müşrikler isterse öldürülmezsin Bizim o müşrikleri Yok etmemizin en önemli illeti neydi Saf saf durmamızı değil mi daha önceki derslerde anlattık. Bedir'de nasıl dizilmişlerdi Müslümanlar? Saf halinde. Bir bütündük. Aramızda hiç ayrılık gayrılık yoktu. Saf halindeydik. Allah'ın sevdiği şekilde savaştık ve onları yerle bir ettik. Ha demek ki müşriklerin ileriyle gelenlerin öldürülmesi önemli ama bu öldürmenin nasıl gerçekleştiği daha önemli. Nasıl gerçekleşti? saf saf durduğumuz için gerçekleşti. Eğer safımız bozulursa bu sefer biz ne yaparız? Yeniliriz. Safımızı bozacak şey nedir? Dünya malıdır. İşte Allah subhane ve teala önümüzdeki hafta bunun üzerinde duracağız inşallah. Veya önümüzdeki haftalarda duracağız. Allah subhane ve teala Enfal suresi tam buradan başlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirleri, ganimetleri, Müslümanlar arasında en uygun şekilde pay etmiş, esirlerin öldürülmesini emretmiştir. Şey, esirlere iyi davranmasını emretmiştir. Müslümanlar arasında esirleri taksim etmiştir. Geri dönüş esnasında esirlerden bir kısmında öldürülmesini emretmiştir. Çünkü bunlar müşriklerin ileri gelenleridir. Yine aynı konu, bazı esirlere iyi davranılması istenmiş, bazı esirlerin ise ne yapılması? Öldürülmesi istenmiştir. Baştaki konunun aynısı... Demek ki her müşrik aynı değil. Bir müşrik eline esir düştüğü zaman öldürülecek müşrik esirler var. Öldürülmeyecek, iyi davranılacak müşrik esirler var. Ama bunun nihayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirlere iyi davranmıştır. Esirlere nasıl davranılacağı da içtihadi bir konudur. Esirlere nasıl davranılacağı nedir? İstihadi i̇şte bir konudur. Aslında bununla ilgili bir reddiye de sunabiliriz. 4-5 tane hoca oturmuş. Eserlere nasıl davranacağıyla ilgili klasik İslam hukukunu eleştiriyorlar. Bak bak diyor. Cessas da böyle yazıyor. Ayet burada diyor. Filan. Böyle. Mesela bu da bir şey olabilir. Güzel bir e, konu olabilir. Amaç eserlerin öldürüp öldürülmemesi değil. Soft yumuşak, herkese şirin gösteren, görünen bir İslam üretme çabası evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler hakkında ashabıyla istişare etmiştir. Onlar senin akrabaların, onlardan fidye alalım. Bu hem bizim için bir küç olur hem de belki bununla İslam'a girerler dedi Ebubekir radıyallahu anh. Ömer bu görüşe katılmıyorum. Bana yakınımı ver onu öldüreyim. Diğerlerine de yakınlarını ver onu öldürsünler. Böylece Allah onlara karşı içimizde hiçbir yumuşak olmadığını bilsin. Çünkü bunlar müşriklerin ileri gelenleridir demiştir. Ömer anlatıyor. Resulullah Ebubekir'in söylediğini beğendi ve müşriklerden fidye aldı. Ertesi gün Resulullah'ın yanına gittim. Yanında Ebubekir vardı ve ikisi de ağlıyorlardı. Seni ve arkadaşını ağlatan nedir diye sordum. Hatta bir rivayette bakıyor, ağlıyor, gidiyor Hz. Ömer oturuyor, o da başlıyor ağlamaya. Yani bunlar ağlıyor, sağlanacak bir durum vardır diyor. Başlıyor, o da ağlamıyor Arkadaşlarının bana arz ettikleri fide alma konusundan dolayı onların azaba uğramaları şu ağaçtan daha yakındır dedi. Ve Enfal Suresinin 67-68. ayetlerini okudu. Önümüzdeki günlerde bunların üzerine duracağız. Yani Allah subhane ve teala... Fidye alma meselesinde bir hüküm indiriyor. Önümüzdeki hafta duracağız. Esirlerden bir kısmı fidye karşılığı bırakıldı. Bir kısmı okuma yazma öğretmesi karşılığı bırakıldı. Bir kısmı ise takasla bırakıldı. Evet. Bedir'de Ebu Bekir Resulullah ile oğlu Abdurrahman Ebu Cehil ile idi. Utbe İbni Rebiya Müştüke tarafında oğlu Ebu Huzeyfe ise Müslümanlar tarafında idi. Bedir'de Ebu Bekir cümleyi tam söyleyeyim Ebubekir Bekir radiyallahu anh beraberdi. Oğlu Ebu Cehil'le beraberdi. Ebu Huzeyfi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdi. Babası müşriklerle beraberdi. İşte bu din böyle bir dindir. Bu din gerçekçi olduğu gibi bu dinin kat'i hükümleri de vardır. Kim olursa olsun müşriklere karşı kalpte Müslümanın bir sevgisi olması Söz konusu değildir. Hocam, ayette demiyor mu? ''Kat kânet lekum usvetun hasenetun fî İbrahîme vellezîne ma'ahu iz kâlu li kavmihim innâ burâ'u minkum ve bimmâ ta'buduna min dûnillâh kefernâ bikum ve bedâ beynenâ ve beynekumul adâveti'' ''Adâvetü vel bagdû'' ''Bagdâ'u'' Evet. Buğuz ve ne başladı? Düşmanlık başladı. Bak Allah subhanehu ve teala buğuzla düşmanlığı birbirine ayırmıştır. Buğuzla düşmanlığı. Hocam müşriklere, kâfirlere karşı buğuz beslemek, kalbimin kinle dolması şey değil mi? Ee, vacip değil mi? Ehli kitapla evlenmeyi caiz vermiş, görmüş mesela buğuz ettiğin. Nasıl buğuz edeceksin? Öyle değil mi yani? Bir ehli kitapla evlense bir Müslüman öyle değil mi? Nasıl buğuz edecek şimdi? poz ediyor böyle nefret ediyor ama evlilik devam ediyor. Bunlar böyle değildir arkadaşlar. Yani bunun öğrenilmesi lazım. Maalesef Türkiye'de vela ve bera da düzgün bir kitap yok. Bir tane Said el kahdaninin var. Kayhan yayınlarından çıkan. Onun harına başka bir kitap yok. Bu onun ilmini böyle güzel güzel anlatan da yok. Asr-ı Saadet mescidinde Muhammed Cihan Hoca'nın vela ve bera dersleri var. O çok güzel. Onu takip etmenizi öneririm inşallah. Evet. Müşrikler tam bir şaşkınlık yaşadılar Bedir'in sonunda. Kendi içlerinde yaralarını sarmaya ve intikam gününü beklemeye başladılar. Münafıklar Bedir'den sonra münafıklar türedi. Bedir münafıkların türemesinin nesidir? İtikadi münafık bunlar. Bir miladıdır. Yahudiler haset ve çekememizliklerini arttırdılar. İleride belki başka başka şeyleri, sureleri veya başka başka hadiseleri inceleyecek olursak Medine'de gerçekleşen arkadaşlar Yahudilerin haset ve çekememezlikler çekememezliklerin kaynağını Bedir'de aramak gerekir. Hani Bedir savaşının sebebini e, Mekke'de arayın dedim ya ben size işte hiçbir zaman arkadaşlar tarihi olaylar Sadece bir gün içerisinde değerlendirilmez. Yani Bedir savaşını Resulullah'ın Bedir'e çıkışı ve dönüşü toplamda 20-25 gün, bir ay. Bu kadar sürede değerlendirilmez. Bir ayda kimse kimsenin düşman olmaz, savaşmaz yani. Ölecek veya öldürecek kadar bir savaş meydana gelmez bir ayda. Bedir savaşının sebebini o bir ayda ararsan, kimisi der ki kervan, kimisi der ki savaş, ortada kalırsın. Bedir Savaşı'nın sebebi 14 yıllık bir geçmişi vardır. 14 yıllık nesi vardır? Geçmişi vardır. Önümüzdeki hafta oradan başlayacağız. Bedir Savaşı'nın sebebi neydi diyeceğiz? Onlarca madde sayacağız. Onlarca madde sayacağız. Ayetlerle sayacağız. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar Bedir'de Ebu'l-Bahter'in öldürülmesini istememiştir. Çünkü o Müslümanlara çok büyük destek olan Müslümanlara eziyet etmeyen ve özelliği ne? Ebu'l asıl özelliği ne? E, evet. Boykut Anlaşması'nı ilk bozan odur. Boykut Anlaşması'nı ilk bozan odur. İşte biraz önce bahsettiğim konu. Bizim böyle bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemimiz var. Bizim böyle bir önderimiz var. Yıllar önce kendisine yapılan bir iyiliği iyilik yapan Senle savaşmak için karşıda olsa bile onu öldürmeyen bir Rasul. Hocam şunlar bize kötülük yaptı. Yaparsa yapsın yani. Geçmişte hiç mi iyilikler olmadı? He? Olmadı mı hiç? Oldu tamam. Bakın arkadaşlar. Bize iyilik, iyiliği dokunan bir insana bize iyiliği dokunan bir insana kötülük yapmayın demiyor. Bu zaten normal olması gereken bir şey. Bu zaten senin insan olma vasfın. Bu zaten vasat insanın vasfı. Mehmet Efendi bana iyilik yapmış. Hasan da bana diyor ki ona kötülük yap. onu sana iyiliği dokundu. Zaten yapmayacaksın. Bu insanda olması gereken bir vasıf değil mi? Bunun bir üstünden anlatıyorum. O sana düşmanlık yapsa da senin kötülük yapma. Ebu Bahteri dediğimiz kişi savaşa geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte savaş, karşısında savaşta ve hatta arkadaşını kurtarmak için Müslümanlara karşı koyuyor. Anladınız değil mi? Yani sana iyilik yapan kişi seninle savaşmaya gelse bile sen ona yine dokunmamaya çalış. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdi ahlak budur bize. Anladınız değil mi? Aradaki farkı yani bizim üzerimizde haklar olan kişiye kötülük yapmayalım. Bunu satın yapmayacaksın. Bu normal bir insanın vasfı. Öylecek bir vasfı değil ki. İyilik karşısında kötülük şahsiyetli bir kimsenin karakteri midir? E değildir. İyiliğin karşısında iyilik olur. Kastettiğimiz bu değil. Övdüğümüz davranış bir değil. İyilik sahibi, ihsan sahibi bir kimse sana ihsanda bulunduysa, bir gün kötü olursan ve o sana kötülük yaparsa sen ona de bulunma. Bulunma. Tamam. Sen ona ya, ahde vefa değil bu. Bu başka bir şey. Bu İslam'a has sadece İslam'da bulunan bambaşka bir özellik. Dünyada bir kişide olan, o da Muhammed Mustafa'da olan bir özellik. Ve onun ümmetinde olması gereken bir özellik. Bunu biz Müslümanlar da çok görüyoruz maalesef. Çünkü Müslümanlarda var olduğumuz günden beri bir bölünme, bir ayrışma ve bir problem oluyor. Olsun tamam bunda problem yok. Bu oluyor bir şekilde artık önüne geçmek mümkün değil. Bazen kalpler kırılıyor ve düşmanlıklar meydana geliyor. Tamam tamam. Bazen karşı taraf düşmanlık yapıyor. Ben de mi yapayım? Hayır. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme daha çok yakın ise o düşmanlık yapmaz. O ne yapmaz? Düşmanlık yapmaz. Müslümana karşı siz ne olursa olsun düşmanlık yapmayın. Müslümana karşı bak. Eğer bir kimseye, benim size buraya takın bu küpeyi, burada gezdirin. Tamam mı? Bir kimseye Müslüman hükmünü veriyorsanız bu adam Müslüman diyorsanız hiçbir şekilde siz ona kötülük yapmayın. O yapıyor, o yapsın. Ne yapacak? O yapınca senin defterini mi dolduruyor, kendi defterini mi dolduruyor? ha? Kendi defterini. Sen onun kötülüğünden uzak durup kendini sabrettiğin zaman, affettiğin zaman, sen kimin defterini dolduruyorsun? Sen de kendi defterini dolduruyorsun. Bitti. Bir kimseye Müslüman hükmünü veriyorsanız, kesinlikle ve kesinlikle, hiçbir kötülüğünü sizin ne yapmasın? kötülük demeyelim. Mukabelede bulunmayın. Ne yapmayın? Kötülük zaten yapmayacağız da siz ona mukabelede bulunmayın. Oldu mu? Evet. Sahabenin zihninde hep şu inanç vardı. Bu hadis inkarcı, bu da hadis inkarcı olan ekolsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine tek bir noktada muhalefet bile nifaktır. Ne yaptı Hazreti Ömer? Bırak bu münafın. Oynunu vurayım dedi. Sahabenin zihninde bu vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet edilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü kesilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözün üstüne söz söylenmez. Onun ad adımını attığı yerden başka bir yere adım atılmaz. O nerede oturduysa oraya oturulur. O nerede ayağa kalktıysa orada ayağa kalkılır. O hangi yoldan yürüdüyse oradan yürürür. Sahabenin zihninde, sahabenin kalbinde Resul budur. Kim bugün? Kim bugün? Resul'ü böyle görüyorsa, Muhammed Mustafa'yı böyle görüyor, böyle tanıyor, böyle itikad ediyorsa sallallahu aleyhi ve sellem o kendisinden razı olan topluluk sahabe topluluğuna o kadar yakındır. Kim de yok işte o bir beşerdi, Kur'an'ı getirdi. Onun getirdiği dinin kendisi Kur'andır. Ona tabi olmak Kur'an'a tabi olmaktır diye şeytanın kendisine vahyettiği sözleri söylüyorsa o da kendisine razı olunan sahabe toplumunda o kadar uzaktır ben size burada da bir kısa bir nasihat edeyim nasihatiyle bir bilgi vereyim bir hadis inkarçısı ona sadece bunu sorun sahabe radiyallahu anhum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin gibi mi tarif etti sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl tanıyorsun? O Kur'an'ı getirdi. Buna oyun dedi. Kur'an dışında başka hiçbir şeye uymayın dedi. Sen böyle mi tanıyorsun? Sahabe böyle mi tanıdı? Ha? Sahabe böyle mi tanıdı? Hayır. Sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oturduğu yere oturdu. O kalkmadı, ayağa kalkmadı. Onun sözünü Kur'an mıdır, sünnet midir, senin hiç hiç hiç. O bir şey söylediği zaman gitti onu yaptı. Ama onlar öyleydi biz böyle olmaz. O zaman din iki tane olur. Onlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymakla mükellef. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymakla mükellef değilim. Benim bir arkadaşım vardı hep öyle derdi. Sana uyayacağım İbn Abbas'a. Ya. Yani senin kafanı uyayacağım İbn Abbas'ın kafasını uyar. Karşıdakı diyor ki işte o rivayet diyor üstümde geçiyor. Tamam sana uyayacağım, onu uyarım. Sana niye uyayım da? Tamam <gülüyor> yani. Sen kimsin ben sana uyacağım? E Müslüm'de geçiyor uydurulmuş. Sen söylüyorsun Müslüm'de uydurulmamış diyor. Yine ona uyarım ben. Uyulmaya kim daha layık? Sen mi daha layıksın? İmam Müslüm'de mü daha layık. Şu rivayet var işte. Bukharda geçiyor uydurulmuş. Tamam. Bukhara uydurmamıştır. Ben ona inanıyorum sana inanmıyorum diye. Böyle çok basit bakardı meseleye. i̇bn Mesud böyle demiş. Ben sana inanmıyorum ona inanıyorum der. Meseleye bu kadar basit geçiyor. Evet. İleri gelenlerin öldürülmesindeki hikmet. Arkadaşlar hiç düşündünüz mü? Yetmiş kişi öldürülüyor. Bedir'de yetmiş kişi öldürülüyor. Bin kişi var. Yüzde yedi. Öldürülen adam sayısı kaç? Yüzde yedi değil mi? Binde 70 kaç yapar? Ne bakıyorsunuz öyle? Yüzde yedi değil mi? Hepiniz mi matematik cahilisiniz siz ya? Tamam yüzde yedi. Bu yüzde yedinin neredeyse Yarısı kadarı liderlerden oluşuyor. Bu bir tesadüf değil biliyor musunuz? Bu bir tevafuk değil yani. Bu bilinçli bir saldırı. Bu nasıl saldırı? Bilinçli. Bin kişi var karşısında, öldürdüğün adam sayısı topu yüzde yedi, yetmiş kişi. Bu yetmişin yirmi, yirmi beş kişi ileri gelenlerden. Hatta kırka kadarı ileri gelenlerden. Demek ki Müslümanlar hep kime saldırmış? İleri gelenlere saldırmış. Hani bir rivayette diyor ya, Ebu Cehil arıyorlar? İşte birileri Ebu ile aradığı gibi öbürlerde başka ileri gelenleri arıyor. Ve Müslümanlar hep küfrün öncülerini hedef almış. İslami hareket davet alanında da, gital alanında da küfrün öncülerini hedef almalı. Yani hedefe gidip bir tane küfrün ön, önleri bulup öldürün demiyor. Davet alanında onlara hedef alıp itirazını, reddiyesini onlara yapmalı. Ha, cihat alanı o başka. O Bedir'de olduğu gibi. Bundan dolayı biz hep şunu söylüyoruz arkadaşlar. İslam hareket, hareket, hakim otoriter sisteme karşı bir direniş topluma karşı nedir? Bir ıslah hareketidir. Toplumu düşman edinmek, onlara karşına almak, onlarla savaşmanın bir anlamı yok. Cahil. Yarın sabah uyanalım. Yarın sabah uyanalım. Hükümet benim elime geçsin. Ben Kur'an ve sünnet diyeyim. Herkes beni destekler. Yarın sabah uyanalım. Başka birinin eline yönetin. Başka birinin eline geçsin. Doları düşürsün. işte muazzam mazotu düşürsün. Asgari ücreti yükselsin. Herkes onu sever. Halk böyle yani. Yani idarede kim varsa herkes onun peşinden gider. Bu yüzden halkı birebir yani karşımızdaki halkı içinde, içinde yaşadığımız toplumun Fertlerini birebir düşman edinmenin çokça bir anlamı yoktur arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken, asıl yapmamız gereken hakim otoriter sisteme karşı onların dinini dilimize dolamaktır. Onların ilahlarını dilimize dolamaktır. Evet. Müslümanların arasında Bedir'in sonunda ihtilaf çıkmıştır. Önemli olan ise nedir? İhtilaf çıkması çok normaldir arkadaşlar. Sahabe bile olsanız ihtilaf çıkacak. Ne olacak? Yani Medine dönemine bakın. Birbirleriyle kılıçlaşacak kadar ihtilaf olmuştur. Burada iki şey var. Bir, ihtilafları sürdürmemek lazım. Ben bu ihtilaflar meselesini ikiye ayırıyorum. Bir, Müslümanların kendi cemaati içerisindeki birbirleriyle ihtilafları İki, Müslümanların farklı farklı Müslüman cemaatlerle arasındaki ihtilafları. Birincinin üzerinde biraz duralım, bu önemli. Bir Müslüman cemaat var, bazı arkadaşlar, bazı arkadaşlarla problem yaşayabilir değil mi? İhtilaf hukukunda problemi yaşarsın, orada biter, devam etmez. Orada biter, devam etmez. Aynı medresede okuyoruz, aynı medresede. Sabah kahvaltısından dolayı bir problem çıktı. Sen ne yapacaksın, ben ne yapacağım? Bağırıştık değil mi? Bitti. Böyle bir olay yaşanmaz da bizde yaşanmaz da Allah'ın izniyle. Bitti. Orada bitti tamam. Akşama kadar sürmez bu yani. birbirinden nüz çevir, birbirine küs ya da artık birbirine soğuk davran. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Orada biter yani. Allah'ınız değil mi? Olabilir. Bak bunun olmaz. Yani babayla evlat arasında, iki kardeş arasında, karı koca arasında problem olabiliyor ile evlat arasında problem olunca babaya küsürüp de bir diğer konuşulmuyor mu? Veya buz mu ediliyor? Soğuk mu davranıyorsun? Ya da karı koca bir meselede problem yaşadı, kavga etti demeyelim. Müslümanlar kavga etmez. Ee, bir problem yaşandı. Ona küsüyor, ne yapıyorsun? Yüz çeviriyorsun, soğuk davranıyorsun. Ben ondan pek hoşlanmıyorum diyor musun? Yok. Orada kalıyor. Müslümanın eşiyle arasındaki problem çıktığında Eşinle yani bir Müslüman erkek eşiyle problem yaşadığı zaman o problem ne kadar sürüyor orada bitiyor Tamam bitecek devam etmeyecek yani diğer Müslümanlarda böyle olması gerekiyor geçmişte olsun günümüzde olsun bunu Müslümanlardan hep duyuyoruz arkadaşlar Müslümanla yaşadığınız problem yaşadığınız yerde kalacak normal Müslüman olarak devam edeceksiniz Ha şurada, şurada değil. Yok hocam ben küs falan değil. Ben küs değilsin. Selam vermiyorsun. Selam almıyorsun. Ziyarete gidiyorsun mu? Gitmiyorsun. Çayını içiyorsun mu? içmiyorsun? Hı. yani bunun manası ne? Sen sadece küs değilim diye kendine kandırıyorsun. Müslümanlar arasında arkadaşlar Medine dönemine bakın. Her yerde her yerde ihtilaf çıkmıştır. Yani Tebuk gazvesinden dönüşte ihtilaf çıkmıştır. Ee, Kureyze'de ihtilaf çıkmıştır Uhud'da ihtilaf çıkmıştır anlatacağım burada ihtilaf çıkmıştır geriden baktığın zaman 3-5 kuruş mal için birbirlerine girmiş diyebilirsin olabilir insanoğlu bu giremez mi? Ha? girebilir olabilir olabilir bunlar olabilir yani ha, önemli olan iki şeydir bir o ihtilafı orada bırakmak ne olursa olsun o problemi orada bırakmak İki, bu ihtilafı rahmete çevirmektir. Önemli olan bu ihtilafı yapmaktır? İhtilaflar rahmete çevirmektir. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iştihadı meselesi var. Onun üzerinde durmayacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iştihad eder mi etmez mi meselesi var? Başka? Duracağımız, üzerinde duracağımız. Diyor ki, düşmanın, düşmanın adımları karşısında en güçlü silah beklemek, sabretmektir. Düşman hareket ettikçe hata edecek ve kendi sonunu hazırlayacaktır. Fert olarak da bu tutumu takılmak en güzel şeydir. İşte Bedir'in en büyük sonucu budur. Düşmanın hareketlere karşısında sabretmek, beklemek ve zamanı geldiğinde hareket etmek. Çünkü kim çok hareket ederse o çok hata edecektir. Düşman çok hareket ettikçe çok hata edecektir. Müslümanlar bunu ferdi hayatlarında ne yapmalıdırlar? Bir şey bilmelidirler. Bir ahlak edinmelidirler. Peki bu kadar yeterli olsun arkadaşlar. Beş ders işledik neyle ilgili? Bedirle ilgili beş ders işledik. Bedir savaşını beş dersi anlattık inşallah. Sitemizde 4 ders var. Bu da inşallah önümüzdeki günlerde sitemize atılır. Oradan takip edebilirsiniz. Dediğim gibi önümüzdeki hafta 6. dersten itibaren Enfal suresini anlatmaya başlayacağım size. Baştan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde tefsirini yapmak yerine tefsirini yapmak yerine bazı ayetlerden bazı sonuçlar çıkartacağım. Ve özellikle şunu görmenizi sağlayacağım. Bakın bu ayette böyle böyle böyle diyor. Niye hiç düşündünüz mü? Çünkü Bedir'de böyle olmuştu da ondan böyle böyle diyordu diye. Bunları anlatacağım inşallah. Peki. Ve ahirudu a'vanu elhamdülillah Rabbil alamin.